bir şey Ha. Bir de Mevzumuz, bir, bir şehit oğulları öldü. Çocukları öldürmüş ve bir adamın bir damla göz yaşıyordu dememiş. Yani oğlanı, çocuğu dememiş. Hiç adam aklına alanı dememiş. Hem halı kızıyor buna sen dedi. Hiç, zalim adam sundu çocukların övü, hiç bir yavrum dedi. Onun devamı var.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 gibi halka irşadiyle cennet kapısını açıyordu. Halkı ilmiyle, bilgisiyle efendim, vaydınlatıyordu. Tabi ee, cennet dediğim bir şey sadece öbür taraftaki cennet veya cehennem değil. Dünyadaki bakıcı cennet kapısını açıyor diyor. İlim, ilim kapısını açıyor. Öğretmeni halkı ile halka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 Kud suresinde diyor ki peygamber, bakın Allah o, o peygambere tehdit ediyor. Böyle yani, peygambere diyor, sıkıştığı zamanlar var, tehdit seni hakla bir şefak ediyorsun diyor. E Hz. Peygamber Kud suresinde böyle kocakta diyor. Öyle tehdit edildiği için sözler var sonra, onun gönü alıyor ama tehdit de yapıyor. Allah'ın izni olanca onun indiğinde kim şefak edebilir? duymakla beraber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 demek ki 1-3-5-10 bin, bin kişideyse o Peygamber Efendimiz'in asla bunu olan salih ve kimse şafaat edeceği insanlar o temin kabilesindeki insanlardan daha fazla etmiş. Yani şafaat sadece Hz. Peygamber'e mahsus değil. Daha başlığa da şafaat ediyor, daha ileride diyor. şimdi Şimdiden söyleyeyim, e, mümin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 şefaat edecekmiş. Öyle vardı ki bir kişiye şefaat edecek. Onun, onun da şeyi o kadar selat ettiler. Selat ettiler. Büyük kabulleri üç bin beş on bin kişiye selat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki ümmetimin sülahası salih insanları benim şefaatime mah... mah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 Oraya günahsız da yapmak lazım, günahkar geçeceğiz ama başka hakkını yemeden geçeceğiz. Çünkü Allah peygamberine şefaat olsun, kendini af, af. Şimdi herkes temiz gitti, peygamber kime şifa edecek ki, Allah kime, kime affedecek ki, hepiniz düğün içeri, o da olacaktı biliyor. İngisi biraz günahkar değil ki, hadi kutlayalım.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 işlememek lazım. Tebrik Allah, Allah karşısına kula karşı hak. Hak belli bir şeydir. da halkı var, bir şeydir. O, bir yeri yakalamak, bir türlüye gitme, o, bir şey bir yani, O da kul, insan değildir çocuklar. Bütün canlılar kuldur. Allah yarattığı her şey kuruyor. Kur'an bile kurulur o kadar yaratılmıştır. Olamı da sonradan Yine Peygamber Efendimiz de hazır söyledi ki, benim şefaatim bunun kimden büyük günah işlemiş olanları şimdi İbni Atbaz, Cabir Enes Ebu Ebu bu de çok hadis vermiştir. Evet. Bu hadislerin rabileridir. Cenab-ı Hak cümlemizi naïl, naïl yapar. Haddetken ben Yani naïl e dedi olacak kimselerin evresin amin diyor. Evet. Hadi Kabir gecesinin gündüsi olan amansı kıyamet günde biz senin ikramını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 Sen Rabb'in kim? O benim sevgilim, yüneyken, semayet, yavaşça yok. <gülüyor> Kul öpürdü, topu <gülüyor> Burası bizim sorum so so yerimi değil, yakınıyor. <gülüyor> evet. Senin Rabb'in kim? Kabe, sevgili. Abla, ben sevgilim. Hakkı peki Mevlana'ya giriş, o köyücük. Kaç burada. Allah'a sevgilim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 Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, kıyamet gününde mücümleri nasıl ağlar bir halde bırakıyorum. Hazreti Peygamber o müzumleri bile bırakmayacak. Ümmetindensin gelmeyecek. Burada bir şeyler var. Asileri ağır işkence azaptan kurtama için, ben candan ve dönülden onların şefi olacağım. Yani çok ağır suçları bile kurtarmak için onlara şefaat edeceğim. Suçluları, büyük günah işleyenleri ne yapıp yapıp azap ilahiden kurtaracağım. Bunu suyu. <gülüyor> Ümmetimin salihleri zaten kurtulurlar. Evet, yani günah yok. Sadece küçük günahları zaten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 bilal o Allah'ın ortaya da, da çeker. Kim yetiştirdiyse. Bu bir dile, Sûre-i Enam'daki, bu Enam suresi, Kur'an-ı en ağır Sûre'lerinde birisi de Çok hizli sığ var bu Sûrede. Sûre-i Enam'daki, Enam sonlarındaki bir ayet işaret edilmiştir.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 Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Ne sen benim günahım, ne bensin günahını, senin günahını günahı ben çektim. Hani sen şu yap da, kendin yapamayıp sen yapmayın, günah benim olsun. Öyle yamı yok. Ey genç! Günah yükü taşımayan kimse, şeyhtir. Şeyh de çok şeydir, Bu da şimdi şeylik buldu ama, Şeyh'in git moda olacak bir şey diyildi, temiz insanı da var. Neydi? Neydi? Günlendeki, günlendeki taşımayan kimisi şey şeyh o büyük insan. O kimse Allah'ın niyetli kabulünde bir yay gibidir. Yani,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 rübbesi bakımından şeyh olur. Şeyh burada baş baş demektir amir. İlmeşeh olanlar il ilim bakımından üst seviyede olanlar İslam alimleri amiren yaptıkları şey bakımından şeyh olanlar meşayih meşayih yani amir. Ço şeyin çoğu çoğulu meşayih. E, Şeyhler demez de meşayih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 ve din bakımından, tasavvuf bakımından üst üst de kâmil bir insan demektir. Türkçe'de şey öyle kabul etmiş. Araplarda şey bir kabriyeliyesidir. Her yerde budur. Ama Türkçe'de bize şey bize kabriyeli yok, bize sosyal şey Şer oranı manevi bir sayılır. Manevi bir süzledikse için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 Uğrulmaktadır. Bu da kendine Hazreti Meryem'e ait bir sure vardır. Yani derken onu yüklede kavmine getirdi. Biliyorsunuz Hazreti Meryem Hazreti İsa babasız doğdu. Ama onu Allah kendinden hali, yani kendi haliyle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 Kardeşim. Başka bir haro konuşuyordun. Onun için de harika. Onun için. Senin baban kötü bir adam değildi. Anan da iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem ona, yani İsa'ya gösteriyor. Biz dediler henüz Yeşik'te de bulunan bir sahabi ile nasıl konuşuyorsun? Dediler ki benden konuşmayın. Benden konuşuyorsun dedi. Bazı İsa küçük bir, Kondan çocuğum. Peki yani sen bana bu çocuk göstereyim beni atıyor konuşuyorsun, ki nasıl konuşuyorsun, öyle diye konuşuyorsunuz. Belki nasıl konuşuyorlar diye, aldık öyle söylüyor. İsa dile gelip, dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. Küçük bir de konuşuyorum. Ben Allah'ın kuluyum. O... Çünkü Kur'an-ı Kerim haricinde kitaplar tek olarak indirilmiştir, bir defada.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 saygılı kıl, kıldı. Beni bir zorba, bir bedbat olarak yaratmadı. Ben herhangi bir e, kadın herhangi bir insan ortam, doğmadım ben. Halis bir insandan, peygamber ortam doğdum. Dünyaya getirildiğim gün, günde, gün günde, bir biri olaraktan, kabrime, kalbimden kaldıracağım günde, Selam ve ben, selamet benim üzerimdedir. Yani Allah onun tam vasıflarıyla peygamber olarak gönderiyor dünyaya. Bu elinizdeki füssü fükemin diye bu bahis çok ürkünç anlatılır. Ee, Abdülşehir Ahmet Amin Bey'in onu al, almak değil mi? Alacağım. Aldık mı? <gülüyor> onu Meryem bahsinde anlatıyor. Azîzi ben Allah'ın koruyor. Kuluyum. Koruması daha sonra kendisini İbnullah Allah'ın çocuğu diyecek de diyecekleri hezeyanlarını yanlarını everden gerekette Halen Hanemde Hristiyanlar Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu derler. Hadi öyle, hadi idididididir. İde semes. Onun Hadi değil ha? Bu hadisanelere daha evvelden hadiseler. Ben ben Allah beni böyle dünyaya getirdi. Ben peygamberi daha sonra kendini Allah olur demelerine. Da evet, cevap vermiş oldum. Oğul, eğer bir kimse bazı o basıplardan kurtulur da bazıları kalırsa o tamir bir şey olmaz. Sadece yaşı büyüyen bir insandır. Şimdi bir insan düşünün, o o insan üzerinde birçok basıplar var, iyi ve kötü. Onun şey olması için o vası, kötü vasıflardan her kurtulması lazım ki kâmil bir şey olsun. Eğer yok. O vasıflardan bir kısmı kalırsa onda o şey olamaz. Çünkü şey adamda kötü vasıf olmaması lazım. Şey bizim Türk kimliği devlet şey olgun bir insandır. İnsanların İyi için çalışan insanlar aydınlatma için çalışan, o o insanlar kötüleri sürüp giren, e, de, iyiye götüren bir insandır. Bazı içinde kötü vasıflar hala kaldıysa, o şey iyidir. Çok sadakatliyse Gö göremiyorum. Ve eğer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 Allah'ın makbulü bir şeydi. Yani insanların kötü bu hepsinin temizlenmesi lazım ki Allah'ın makbulü bir insanların bir şey olsun, hissettiği türküdeki manaya göre. Eğer Fakat bir kimse sadece yaşlansa da, saçı sakalı ağzıda da o neşeklerini ne de Allah'ın has, makbul kurdur. Sakın, yani, dermini aratmış. Eğer bir kıl ucu kadar o kimsede beşeriyet vasfı kalmış ise aşkı mensup değil. Aşk kainatın en tepesi ama insanın aşkı da gönlü aç şu tramayın şey var ya güzel. bana aç demiş. Yani, en en tepe. eee eee de aç Dokuzuncu kat üstüdür makam Allah'ın makamı aç. E, şimdi bakın dikkat edin. Eğer bir buji kadar hani içinde şey kaldıysa, nefis kaldıysa nefis İçimizdeki şeytan ümmetliyordur, nefis de yani. Allah da kodur, şeytan da kodur, onu iyi bilin. Kavvası kalmışsa, aşşa mensup değil o, Allah'a mensup değil, ya afakidir. Efendim, gayet temin, afaki havadan söz demektir, afaki söz demektir. Yani havastan değil de, avamdandır, bizi gün, gün insanlardan da Bugün etrafımızdaki olanların, olanların gibi efendim başkan olmuştur, bilmem ne olmuş ama yine de avamdır. Gönlü taş gibi kalmıştır. Bana bir şey yap, kaldın, taşı yapsan yine olmaz. O okay, değersizdir. Şimdi böyle çocuklarından ağlamayışından dolayı şeyin en iyi dilekse. Tamem. İtamet eder misin adam seni acımasın diye ki, çocuğunu öldü, çocuğunun peki tamem öylemiyor Ona, onunla, onu suçluyorlar. Şimdi şeyi onlara cevap verdiyim ki. Şey, o sorana dedi ki, arkadaş, tanetleki merhametim, muhabbetim ve şefkatim bir kalbi yoktu. Böyle bir şey değil mi? Ben? Bütün kafirler, Allah kafir, küfür, küfürden geldi, küfürden insanı ama bu de küfür bizdeki küfür değil, Allah'ı reddedenler, bu, bu bir küfürdür. Bütün kafirler, küfranı nimette bulundukları halde, onların hepsine karşı bizde merhamet vardır. Bütün kafirler, Allah'ın kendine verdikleri nimete küfür ettikleri halde, biz onları atmayız. Onlara karşı bizim içinizde bir merhamet vardır. Kafirlerin kafiri nimet olması tevhid ve tasdiki Muhammed'i nimetlerine karşı küfranda, bulutmada yani peygamberin birbirini kabul etmezler, Peygamber inanmazlar, Allah'a inanmazlar. Bunlardan aynı temiz söylediğim gibi. Benim köpeklerine de merhametim vardır. Tabi Niçin insanlar attıkları taşlardan inerler diye onlara da acırın? Evet. Tabii bir köpek yıl taşlar Niye taşlarsın? Şimdi bir şey köpeği seviyor, fıstıma köpek köpeği tabiatında ne var ki? Kedinası fıstıma seversen fıstıma sevecek, yerine seversen on tabiatında ne de ki? Tabiaten demek, hayvan kızdırma, ısırmasın. Başını kokşa, iyi demek gelir. de vermezsen, köşünden gelirsin. Bak en hayvanlar, ama illak taşıyırsan, korkunları görürsün sana. Sen bunu o senin kulturan O da senin kötülük bekler aslında, o kötülüğüne karşı sen saldırır. O senin başına kokşa, senin kulturan benim köpeklerim hermede var. Niçin insanlar attıklar taşlarda inlerler diye onları da acırıyorum. Isıran bir köpek için ilahi onu bu tabiattan kurtar diye dua ederim köpeğini ısırmaması için dua ediyorum. Güzel bir şey tabii. Ya Rabbi şu köpeklere o düşünceyi ver ki insanlara sokulup da taşlamasınlar diye köpekleri de ya Merhametin mucibi. Merhametlerin yapması lazım gelen şey. Mahved olduğu müteakkid hadisi şerifte beyan olmuştur. Yani, yani merhametin e, şey bir süreşi affetmek, yani suçlu affetmek, o bir merhamet. En cümle, mahlukata merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez. Şurada bir sarmalımız var, bir de tekir gelmiş. Almıştım, benim, benim deki vardı, sokar dedisi. Ya göz şey. yemiyor beni çarşıya. Beşim dışı yemiyorum. Ya git bak. Süte pek veriyorsun, sütle oraya. Ekmek, süt, süt, süt, ekmek süt, Yemiyor. Onu ila istiyor. Gittik dün bir de o binler paydan. Aldık. İçinde 2 şey. <gülüyor> şey. Eti. Sos. Tavuk indi eti. Verdik. Gelmedi başka Başkaları geldi. Onu da verdik. Şimdi devlet duydu çünkü. Onu vereceğim. <gülüyor> ne yapıyordu? Ay Ayaktan dolanıyor, miyav, miyav, miyav, peşinden geliyor. Tamam, arkabı nereye Bir de blok bekleyin için. Bugün İzmir'den vapura geliyor da, kuş martım İzmir'den kalktı, İstanbul'da, bu vapura kalktı. Hayır, neyedik? Bir de blokta sivil de açar. Maluka'da merhamet etmeyeni, Allah da merhamet etmez. Merhamet olanları Allah Teala rahmet eder. Ey Müslümanlar, siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsin, var. Gök halkı da var. Şimdi şurada bir nokta koyacağım da geçen sene Akras'ta koyuya gitmiştik. E, orada 1957'de vefatın kutlu zaman bir insan. Kardeşimdeki Bunun ben hikayesini dinledim. Mustafa Kitapları yatıyorum ya. Bu birinci Yan Harbi'den eee cephesinde strateji nasıl yer? Payla